Matematik Hikayeleri Hazırlayan ve sunan Tosun Terzioğlu Bugünkü matematik hikayemizin kahramanı bir matematikçimiz Cahit Arf. Jaitar gerçekten dünyaca tanınmış bir matematikçimizdir. Dünyaca tanınmış olmak ne demek? Bir matematikçi nasıl tanınır? Tabii yaptığı, yarattığı matematikle. Bunun tanınmışlığının bir ölçütü de şudur. Bazı matematikçilerin yaptıkları onların bir matematiksel yapıya, bir matematik teorisine veya bir matematik işlemine isimlerinin vermesiyle De bellidir. Örneğin Hilbert uzayları. Buradaki Hilbert, e, 1900'lerde çok e, meşhur yaşayan, çok meşhur bir Alman matematikçisi David Hilbert'in ismini taşımakta Hilbert uzayları. Veya Riemann hipotezi. Riemann keza bir Alman matematikçisi. Riemann hipotezi bugün bile çözülmemiş çok önemli bir problem. Kolmogorov boyutu bir Rus matematikçisi Kolmogorov'un ismini taşımakta, Galois grubu, Keza 20 yaşında düello'da ölen bir Fransız matematikçisinin ismini taşımakta veya teoremler, Koşu Teoremi, bolzano weierstrass Teoremi gibi. İşte Cahit Bey'in ismi de Art halkaları, Art kapanışı, Art grupları, Art embaryantı veya Hasa Art teoremi gibi matematiksel objelere de yaşamakta. Peki bu isimleri matematikçi kendisi mi verir? Hayır. Örneğin Cahit Arf Arf halkası diye başka matematikçiler tarafından isimlendirilen matematiksel yapıyı kendi bir araştırmasında yaratmış, kullanmış. Bunu daha sonra başka matematikçiler bu ilginç ve özgün yapıya Cahit Bey'in soyadıyla Arf halkaları ismini verdiler. Dolayısıyla tanınmışlığın bir ölçütü de isminin matematik literatürüne bir takım matematiksel objelere, teoremlere, işlemlere verilmesi. Bir ölçütümüz de bu. Bu ölçüde bakarsak gerçekten Cahit Ar, çok tanınmış bir matematikçimiz. Cahit Bey'i ben çocukken tanıdım. Çünkü Cahit Bey gene bir matematikçi olan babam Nazım Terzioğlu'nun hemen hemen yaştaşı ve arkadaşıydı. Daha sonra da e, ben de matematikçi oldum ve yıllar sonra aynı üniversitede, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde aynı bölümde e, meslektaş olduk Cahit Bey'le. Cahit Bey ilginç bir insandı gerçekten hayatı matematik üzerine kuruluydu sanki. Matematikten başka pek bir şey düşünmek istemezdi. Ama özellikle 1970'ten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde hem üniversite sorunları hem de Türkiye'nin sorunlarıyla, toplumsal sorunlarla ilgilendi. Onlara da gene bir matematikçi gözüyle bakmaktan kaçınamadı tabii ki. Cahit Bey e, çok meşhurdu, Türkiye'de çok tanınmıştı. E, Seremonilerden e, hiç hoşlanmazdı, protokoldan hiç hoşlanmazdı. Cahit Bey'in e, özellikleri, kişisel özellikleri arasında yanından hiç eksik etmediği piposunu e, tabii hiç unutamayız. E, birkaç piposu vardı, oldukça eski pipolardı. Bunları büyük bir özenle temizler, doldurur ve büyük keyifle içerdi. Bir başka özelliği de, bu daha az bilinir muhakkak ki, el yazısı. Böyle çok küçük harflerle, e, nefis, inci gibi bir el yazısı vardı. E, o el yazısıyla mutlaka dolma kalem veya kuşun kalem kullanırdı, tükenmez, pek sevmezdi. E, ve e, sayfalarca e, yazı yazar matematikle uğraşırdı. Bu yazıların bir kısmı birçok meslektaşım da bugün de var. Daima çizgisiz kağıt kullanır ama ona rağmen satırlar çok düzgün bir şekilde itinalı yazısını belli eden bir şekilde ortaya çıkardı. Evet ben biraz da Cahit Bey'in hayatına değinmek isterim. Ama onu isterseniz şöyle yapalım. Şimdi Cahit Bey, 1980 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden kendi isteğiyle emekli oldu. Ve hemen ondan sonra 1980 yılının Eylül ayında Karadeniz Teknik Üniversitesi kendisine onur doktorası verdi. Bunun için bir tören yapılacaktı. Cahit Bey dediğim gibi törenleri, seramonileri pek sevmeyen bir insandı. Ama bu tören için e, Trabzon'a e, gitmesi gerekiyordu. Ve bizleri birçok genç meslektaşını yanına almak istedi. İşte 10 kişi kadar e, tam 11 Eylül 1980 günü uçakta Trabzon'a gittik. Sahil tezislerinde o akşam e, biraz sohbet ettik. Orada e, bir fizik yaz okulda devam etmekteydi. Cahit Bey'in arkadaşlarından Sait Akbınar da oradaydı. Sonra gece yattık. Ertesi sabah, uyandığımızda, evet, ertesi sabah uyandığımızda tarih 12 Eylül 1980'i gösteriyordu. 12 Eylül hareketi olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuş, anayasa askıya alınmıştı. İşte o gün bizim için heyecanlı bir gündü. Ee, i̇çinde bulunduğumuz e, binadan çıkıp hemen yanı başındaki e, kahvaltı edebileceğimiz yere, Ee, televizyon seyredebileceğimiz yere geçmek bile bir sorun oldu. Ama Türkiye'de hoştur, hemşerilik ilişkileri çok önemlidir. Bize yasak diyen e, askerlerden, erlerden bir tanesinin şivesinden Manisa'lı olduğunu bir arkadaşımız e, anladı. Ve sen Manisa'nın neresindensin diye başlayan sohbette sonuçta biz izin alıp öbür binaya geçtik. Evet, öbür binada kahvaltı ettik. Öğle saatlerinde General Kenan Evren'in televizyondaki konuşmasını hep birlikte dinledik. Tören yapılabilecek miydi? İşte akşam üzeri Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımız, oranın rektörü, e, fen fakültesi dekanı geldiler. Ve e, ertesi gün, yani 13 Eylül günü için özel izin aldıklarını bu tören e, yapmak için özel izin aldıklarını bize bildirdiler. Evet, 13 Eylül'de Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin Senato Salonu'nda yaklaşık sadece 20 kişinin katıldığı bir tören yapıldı. O törende Cahit Bey hazırlamış olduğu konuşmayı bir tarafa bıraktı. Kendi çocukluğuna başlayarak bize hayatını aktardı, anlattı. Duygusal bir konuşmaydı. Tabii zaten heyecanlı günler geçiriyordu. Ee, anlaşıldığına göre e, 1910 yılında Selanik'te doğan e, cahitar e, ailesi Balkan Harbi ile İstanbul'a göç ettikten sonra birçok okula devam etmiş. İşte e, o sıralardaki hayatını anlatırken ailesinin e, ondan hep mahalle çocuğu olma korkusu içerisinde biraz eve kapattıklarını, kendisinin de bu nedenle içine kapandığını hep kağıt ...oyuncaklar yapmaya çalıştığını anlattı bize. Ee, daha sonra İzmir'e taşınmış ailesi. İzmir'deyken 5. sınıftaymış. Şimdi ee, Cahit Bey'in sözlerine bakalım. İzmir Sultanisi'nde Nazmi İlter adında bir matematik hocası vardı. Onun kitapları okunurta liselerde. Bir de müdürün kardeşi vardı. Matematiğe olan ilgim o adamla başladı. Bana Öklit geometrisinin Pisagor teoremine kadar olan bütün teoremlerini ispat ettirdi. Şu şekilde çalıştırıyordu. Teoremin hipotezlerini söylüyor. Mesela şu açı, şu açı eşitleri gibi. Hadi bakalım sen bunu göster diye bana soruyordu. Bu şekilde Pisagor teoremine kadar geldim. İlginçtir. İşte bu matematik hocasıdır ismini burada hatırlayamadığım, Cahit Bey'in daha doğrusu hatırlayamadığı, Matematik hocası Cahit Bey'deki ilk matematik merakını e, ortaya çıkartıyor. Devam ediyor Cahit Bey. O zamana kadar dramerdeki, Türkçedeki başarımla övünen annem babam bu sefer bizim oğlan ne güzel matematik beceriyor diye övünmeye başladılar. Onlar övündükçe ben de heveslendim ve o andan itibaren ben de her insan gibi tabii alkışlanmaktan hoşlanmaya başladım. Lisenin birinci sınıfında yeni aritmetik problemleriyle ile karşılaştım. Örneğin bir kümesde şu kadar baş, şu kadar ayak varmış, kaç tavuk varmış gibi. Bu problemleri çözmeye becerebiliyordum ama kullanılan işlemler ve muhakemeler uzun sürüyordu ve hoşuma gitmiyordu. Kitap, e, amcamın kitapları arasında e, bir kitap buldum. Bir cebir kitabı. İşte ona baktım ki e, Salih Zeki Bey'in bu cebir kitabı içerisinde bana... Yeni bir muhakeme tarzını, kaç tavuk, kaç tavşan varmış bu kübeste, onu çözebilecek yeni bir muhakeme tarzının ipuçları var. Onu baştan sona kadar okudum, birçok şey de buradan öğrendim. Müzik To me. Devam ediyor Cahit Bey. Babam fakir olduğu için beni ucuza mal etmek istiyordu. Bu senelerde yani sanıyorum 1926'ta Fransız frangında müthiş bir düşme olmuş. Babam dostlarının tavsiyesiyle ve yardımıyla bol miktarda Fransız frangı satın almış. Bu franklarla benim Fransa'da okumam İstanbul veya İzmir'deki Sultan'da okumamdan daha ucuza geliyorum. Bunun üzerine beni Fransa'ya biraz evvel bahsettiğim amcamın ahbaplarına gönderdiler. Orada Saint Louis Lisesi'ne yazıldım. Böylelikle Cahit Bey lisenin son sınıfını Fransa'da Saint Louis Lisesi'nde okuyor. Ve ondan sonra da e, marif vekaletinin açtığı Avrupa imtihanlarına e, kazanıyor. Ve orada hem École Normale, yani École Normale Supérieure hem de École Polytechnique'ye girme hakkını elde ediyor. Kendisini tekrar dinleyelim. Ekol politekniği bitirirsem mühendis olacağım ve para kazanacağım. Öteki tarafa girersem öğretmen olacağım, matematikçi olacağım ve para kazanamayacağım. Evet, zaman havası böyleydi. Ama politekniğin de bir başka çekici tarafı vardı. Politekniğe giden öğrencilerin böyle güzel, şık, yakalı üniformaları vardı. Gene de ben o zamanın bir idealistliği içerisinde pulitekniği bir tarafa bıraktım, ekol normale girdim ve iki sene orada kaldım. Bitirdikten sonra da mağrip vekaleti Cahit doktoranı yap da öle gel dedi. Olmaz dedim, ben gidip Kastamonu Lisesi'nde öğretmenlik yapacağım. O zamanın idealizmi e, içerisindeydim. Döndüm fakat Kastamonu Lisesi yerine Galatasaray Lisesi'ne gönderdiler. Bu da vatan millet heyecanıyla oldu. Oradan ayrılan bir Fransız yerine ben stajyer öğretmeni olarak onun yaptığı işi yapacaktım. Yerine aldığım Fransızın maaşı 800 lira, benim maaşım ise 60 liraydı. Evet, herhalde bu yavaş yavaş Cahit Bey'in idealizmini kaybetmesine neden oldu. Zaten o sıralarda bir üniversite reformu yapılmıştı ve Cahit Bey yeni üniversiteye doçent namzeti olarak tayin oldu. Daha sonra kendisi Almanya'ya, Göttingen Üniversitesi'ne doktora yapmak üzere yollardı. Göttingen'de hocası idi. E, Bu hani Hasse, harf teoreminin Hasse'si. Tekrar Cahit Bey'in sözlerine dönelim. Hasse'ye projemden bahsettim. Çok acele ediyorsun dedi. Sen önce şu özel hallere bak dedi. O özel hallerden benim doktora tezim çıktı. Tezimde elde ettiğim neticeler benim hedefim bakımından yeterli değildi bir takım boşluklar vardı bir yerde ve o boşluklar bir ölçüde benim hedefime uyuyordu. Mesela bir grup vardı. Grubun mertebesi bilah farz en ise diye Cahit Bey burada matematiğe giriyor. O kısmını geçelim. Ee, tezim 1938'de bitmişti. Hasse bir sene daha kal. Belki başka şeyler yaparsın dedi. İzin alarak bir sene daha kaldım. Ve e, Cahit Bey'in ilk makalesi 1939'da bir Alman meşhur bir Alman dergisine yayınlanır. Şimdi matematik makalesi deyince matematik makaleleri genellikle kısa 3-4 sayfa hadi bilemediğiniz 8-10 sayfalık bir makaledir. Bir matematik makalesi. Oldukça kuru bir dille yazılmıştır. Daha doğrusu sadece matematikçilere hitap eden bir dille yazılır matematik makaleleri. Cahit Bey'in bu ilk makalesi ise tam 44 sayfadır. İlginç olan şu ki Cahit Bey hayatın sonuna kadar belki en fazla 20-25 makale yazdı. Tam sayı zannediyorum 24. E, bu sayı çok fazla değil. Ama dediğim gibi her makalesinde yepyeni taze bir bakış açısıyla problemleri ele aldı ve e, kalıcı katkılarda bulundu. Tekrar Cahit Bey'e dönelim onun sözlerini. İstanbul'a geldiğimde bir Yerde yeni yapılacak bir binanın şerefine neşredilecek bir kitap için makale istediler. Acele determinantlar hakkında bir şey yazma O önemli değildi. Cahit Bey bazı şeylerini böyle küçümser. Harp senelerinde İstanbul'da Duval diye bir adam geldi İngiltere'den. Patrick Duval. Bir cebrik yerinin bir noktası civarındaki telerin husiyetlerini belirten bir teori var. Duval ondan bahsetti. Yalnız bu düzlemde geçerliydi. Ah dedi bu iş olur. Üç boyutlu uzayda da En boyutlu uzayda da ve analize ihtiyaç yok. Duval'e konuyu bir seminerde anlattım. Sırf cebrik kavramlarda bu işin içinden çıkabilir diye iddiadım. Eh yap da bakalım öyleyse dedi. Bir hafta üniversiteye gelmedim. Eve kapandım. Hafta sonunda bir şeyler çıktı ve bu da dünyaya geldi. İşte bir takım halkalar vardı bu işte. O halkalara, arf halkaları, kapanışa da arf kapanışı dedi. Başkaları tabii Yani bu şekilde başkasının yüzünden şöhre sahibi olmaya başladım. Ondan sonra Cahit Bey bir yerde kendini iyileştiriyor. Bundan sonra kötü bir iş yaptım. Çevreden alkış aradım. Bunun için de çevreden mühendislerle konuşup onların işlerini anlamaya çalıştım. Onların bir problemini çözersem beni alkışlarlar diye düşündüm. Rahmetli Mustafa Eylan doktorasını yaparken kendine bir problem verilmiş diyor ve... Ee, Mustafa İnan'ın problemini matematiksel olarak nasıl çözdüğünü ve bunun sonucunda İnen'in ödülü denen önemli ödülü aldığından bahsediyor Cahit Bey. İnen'in ödülü anlaşılan o tarihlerde oldukça iyi bir ödülmüş ki Cahit Bey bebekteki evini o ödülün parasıyla işte o yıllarda alabildi. Evet, Cahit Bey uzun yıllar İstanbul Üniversitesi'nde çalıştı. Daha sonra Robert Kolej'de kısa bir süre öğretim üyeliği yaptı. Daha önceleri Maryland Üniversitesi'nde misafir profesör olarak çalışmıştı. Mainz Akademisi muhabir üyeliğine seçilmişti. 1964 66 yıllarında ise Princeton'da çok meşhur Institute for Advanced Study'de araştırmalarını sürdürdü. Kaliforniya'daki Berkeley Üniversitesi'ne misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve 67 yılında yurda dönerek Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünde çalışmaya başladı. TÜBİTAK, Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu, Bilim Kurulu Başkanlığında bulundu ve bu kurumun kurulması ve gelişmesine çok büyük emek harcadı. Evet, 1939 yılında yayınlanan ilk araştırması ile başlayarak Profesör Arf, Cebir sayılar teorisi, Elastisite teorisi ve analiz gibi matematiğin farklı dallarında yaptığı çalışmalarında özgün ve kalıncı sonuçlar elde etti. Dediğim gibi 1948'de İnen Armağan'ı ve 1974'de de TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü kazandı. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden daha sonra da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden onur doktorası payelerini aldı. Evet, Cahit Bey'i biraz daha iyi tanımak, sizlere tanıtmak isterdim. Ama onun bir özelliğinden bahsedeyim. Evet, ailesi Cahit Bey'in yaramaz olmasından çocukluğunda, mahalle çocuğu olmasından çok korkarmış. Ama şimdi karşımda, karşımda duran fotoğrafına bakıyorum. Bu benim çektiğim bir fotoğraf. Kendisi için hazırlanmış bir broşürün kapağında. Kalın çerçeveli gözlükleri arkasından muzip muzip biraz böyle afacan çocuk gibi bakan zeka dolu gözleri. Evet Cahit Bey böyle biraz ileri yaşlarında bile yaramaz çocuk olmayı çok sever, çok hoşlanırdı. Cahit Bey Türkiye'deki hemen her matematikçinin hocası oldu. Yani yanlış anlaşılmasın onlara ders vererek, onları sınava tabi tutarak değil. Ama Cahit Bey'in de olduğu bir gruba bir seminer verdiğiniz bir probleminizi kendi araştırmanızı anlattığınız zaman ondan gelen böyle farklı bakış açıları veren sorularla sizin önünüzde gerçekten yeni ufuklar açılırdı. Ben bunu kendimden hatırlıyorum. Birçok başka arkadaşıma da sordum. Onlar da tam sorunun ne olduğunu, hangi tarihte sorulduğunu, havanın o gün nasıl olduğunu bile hatırlıyorlar. Öyle izler kalmış üstlerinde. Evet, insan hayatı sonludur. Zaten insanın algılayabildiği şeylerin hemen hepsi de sonludur. Sonsuzu insan belki biraz müzikte algılar. Ama sonsuz aynı zamanda bir matematiksel kavramdır. Matematikçi, matematikte uğraşan, matematikte araştırma yapan kişiler sonsuzu belki diğerlerinden biraz daha iyi aldılarlar. Evet, 1997 yılı 25 Aralık günü Cahi biz Bizleven Cami'nden arkadaşları, meslektaşları, öğrencileri olarak sonsula uğurladık. Matematik hikayeleri. Hazırlayan ve sunan, Tosun Terzioğlu